Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Lazi Hadana Lihaza Vama Kuna Linehadi Lavila en Hadana Law Vama Tavfig. Waarte sommeilla Billa Lakadija et Rusul Rabina Bilhak. Salu ala Rasulina Muhammad.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 Aşk medeniyeti güzel islam'ın, güzellem hata veren. Esselamu aleyküm, ve Sevgilimiz Bir taneciğimiz Tatlı rehberimiz Üsve-i Hesenimiz Bir tanecik numunemiz Dünyada huzur ve mutluluğa Ahirette ise Sonsuz saadete Ulaşılabilmek adına Yerin göyun ve Bu ikisi arasında bulunanların Sahibi Allah'ın insanlığa Sunduğu yegane kapı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanındayız. Efendimiz artık ömrünün sayılı günlerini yaşıyor. 63 yıllık şerefli hayatını insanlara hidayet ve kurtuluş yolunu anlatmakla geçiren o şani yüce insan bir karıncayı bile asla incitmemiş ve incitenleri de daima uyarmıştı. Fakat Allah elçilerinin de farkında olmaksızın çok ufak, çok ufacık hatalar işleyebileceğini de bildiğimizden Efendiler Efendisi de soranlarını yaşarken Bütün müminlerle, bütün eshabıyla helalleşmeyi arzuluyorlardı. O kadar vücudu ağırlaşmıştı ki hastalıktan, yorgunluktan, ağırlıktan, bitkinlikten, 23 3 sene boyunca gece gündüz bir insancık daha kurtulsun. Rahman Rabbimizin, güzel Rabbimizin bir kurucuğu daha rahmete aşka ulaşsın diye Ömrünü tüketme zanlarına gelmişti Yorgundu Asla terk etmediği namazlara cemaatle namaza gelebilecek takati bile olamıyordu bazen Hazreti Ebu Bekri bazen Abdurrahman bin Affı Yerine vekil imam olarak bırakmak durumunda kalıyordu Bu kadar ağırlığına rağmen ihmal etmiyordu helalleşmeyi Bu kadar yük'e rağmen ihmal etmiyordu helalleşmeyi. verdi Hazreti Ebu Bekir ile Ömer'in kollarına ve mindere verdi. Dünün kölesi bugünün efendisi Hazreti Bilal bin Rabba. Bilal-i Habeşi'den rica etti ki ezan okusun da müminler camiye toplansın. Hazreti Bilal okuyacaktı eczanı ve aşk erleri bu ruhlara hayat veren, bu ölü gönülleri dirilten ilahi sada ile toplanacaklardı Mescid-i Nebi'ye. Mescid-i Nebi tık tık, inatsan yere düşmez derler ya, aynen öyle. Eshab-ı Süfe, Ensar, Muhacirin herkes orada. Yüzlerce kişi, binlerce kişi doldurdu mehcidine bebeyi. Ama kimseden bir tık yok. Kimseden bir ses yok. Çünkü bir tanecikleri, tatlı rehberleri, feda ke ebi Ve ummi ve nefsi ya Resulullah dedikleri, anam babam canım sana feda olsun dedikleri, hasta olan, camiata gelemeyen bir tanecikleri ...bin derdeydi, bin berdeydi. Allah Resulü Efendimiz... ...güzeller güzel güzel Mevlamıza... ...hamdü senada bulunmuştu... ...daha sonra da... ...bütün gözlerden... ...aşktan dolayı akan... ...aşktan dolayı gözlerden... ...ırmak ırmak... ...yaşlar aktan... ...bütün kalpleri tir tir titreten bütün vücutları ürpertiye boğan içli ve duygulu bir hutbe verivermişti. Başlarında bir kuş varmışçasına hiç kıpırdamayan, sanki nefes almıyormuşçasına aşk elçisinin tatlı dudaklarından çıkan Kur'an'ın ifadesiyle hayat veren daveti dinleyen askerleri hutbe bittikten sonra Efendiler efendisine bakıyorlarken, bir tanecimiz üzerine basa basa sohbetin sonunda, hutbenin sonunda şunu değiniyordu: "E esabım, eğer arkadaşlarım, kardeşlerim, dostlarım, ...yarenlerim... eğer içinizden..." istemeyerek de olsa, herhangi birinize bir zararım dokunmuşsa, herhangi birinize maddi ya da manevi olarak bir zararım olmuşsa, Allah adı için lütfen gelsin ve benden hakkını alsın. Sizinle çok söyleşeceğimi sanmıyorum, diyordu. Sahabe-i Kiram radiyallahu anh'ın bu sözle Bu sözde hem silkeleniyorlardı, hem şok oluyorlardı, hem de gözyaşlarını daha bir başka akıtıyorlardı. Allah Resulü aramızdan ayrılacak mı yoksa diye. İkinci kez nefes sesinin bile alınmadığı o atmosferde aynı sözler yankı bulacaktı. Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam soracaktı yine. Üzerimde hakkı olan varsa Allah için gelsin alsın. Yine ses yoktu, seda yoktu. Ashab-ı kiram dua ediyorlardı kimse çıkmaz diye. Çünkü Allah Resulü o kadar yorgundu ki. Rahatsızlığından yatağından bile Sahabilerin kollarına dayanarak çıkmıştı. Ömrü boyunca savaştayken bile... ...savaşın en kızıştığı anda bile namazını terk etmezken... ...Rasulullah cemaatle namaza gelemiyordu. Ama şimdi gelmişti. Hakkı olan varsa alsın diyordu. Allah katında hesaptan daha kolaydır buradaki hesap diyordu. Ve üçüncü kez. Üzerimde hakkı olan varsa kıyamet günü hesaplaşmasından önce, lütfen gelsin, çekimeden hakkını benden alsın diyordu. Yaşın yaşın ağlayan gözlerle, bir tanecik efendimizi dinleyen sahabelerden hiç kimse gidip de, ey bir tanecik rehberimiz, ey Allah'ın Resulü, benim sende hakkım var demiyordu. Efendimiz, O tatlı bakışlarıyla sahabisini süzerken... Oradan birisi kalkıverdi. Ey Allah'ın elçisi! Anam babam canım sana feda olsun, senin yoluna feda olsun. Eğer defalarca Allah hakkı için demeseydiniz... ''Huzurunuza gelip de hakkımı aramaya kalkışmazdım'' diyordu. Bütün sahabeli halü kesiliyordu. Kimdi bu Allah Resulü'nün bu halindeyken kendisinin hak almaya teşebbüs eden bu kişi? Bu kayşeydi. Sahabeler müdahale etmek istiyorlarcasına bakış yaparlar ki onuna, ''Efendimiz Tebessümle ile, şefkat ile buyuruk kaşı, buyur gel.'' Acaba, acaba ne zaman ve nerede sana karşı bir incitecek durum benden meydana geldi ev kaşı, rica etsem söyler misin? Ya Resulallah. Bir gün sizinle beraber giderken, devenizin yanındayken, siz devenizden inmek üzereyken, elinizdeki kamçı sırtıma dokundu. Ya Resulallah. Bunu kasten mi yaptınız, yoksa devenizden inerken mi çarptı bilmiyorum. Ben bu hakkımı sizden talep ediyorum. Efendimiz Eyukhaş'a, Peygamberin sana kasten dokunabilir mi? Saçınıza rüzgarın sert esmesine dayanamayan Peygamberiniz, size kasten dokunabilir mi? Sizi kasten incitebilir mi? Ocağını, ocaklarınızı kurtarmak için feda eden peygamberiniz, öz anne babanızın size olan sevgisinden daha size sevgili ve şefkatli olan peygamberiniz kasten yapar mı? <Gülüyor> gel Kaşe, gel, gel. Yine de özür diliyorum, kasten yapmadım. Hatırlayamıyorum da. Özür diliyorum Lütfen gel Gel ve hiç çekinme Gel hakkını benden alıyor koşa <Gülüyor> Sahibi kiram efendilerimiz Duramıyorlardı yerlerinde Efendimiz müdahalesi olmasa Duramayacaklardı yerlerinde Zaten efendimizin o hallerini görünce o hastalıktan bir hal almış hallerini görünce gözyaşlarını tutamayan hesab-ı kiram, şimdi Resulullah kendisine kıssas mı yaptıracak diye bir başka yer alınıyorlardı. Allah Resulü onlara her şeyden sevgiliydi. Sevgililer sevgilisiydi. Eşler, dostlar, arkadaşlar, her şeyleriydi, her şeyleri. Onların karanlıklardan aydınlığa çıkmasına sebep olandı. Hayır, nasıl olurdu? Hayır, hayır. Olamazdı ama Allah Resulü yaptıracaktı. Ey Bilal diyordu. Ey Bilal, hadi Fatıma'nın evine git. Ve benim o kamçımı ondan iste ve getir diyordu. Bilal radıyallahu anh. Eğer Allah Resulü bunu ondan istemiş olmasaydı kesinlikle kabul etmeyecekti gidip almayı. düşüşleriyle beraber düşecekti yollara gelecekti Fatıma validemizin kapısına Fatıma validemiz Hz. Bilal'i işitince kapıda ve efendiler efendisinin kendisinin kamçısını istediğini duyunca "Ey Bilal, babam ne yapacak ka?" Babam Kamçı ne yapacak diye soru verdi. Yavadıma, baban, ömrünü bizler için harcayan baban, gecelerini gündüzlerini bizlerden bir tanesi bile karanlıktan kurtulsun diye geçiren harcayan babam, biz açken bizden çok açtık. Sıkıntıyken bizden çok sıkıntı çeken baban... ...yanlışlıkla kamçısı sahibiden birisine vurdu diye... ...kendisine o hasta haliyle, o ayakta duramayacak haliyle... ...kıssa yaptıracak, kıssas yaptıracak ey Fatıma diyordu. Azdi Fatıma validemiz... Kamçıyı efendimizin isteğinden dolayı verecekti ama... ...yıkılacaktı o anda. Bir tanecik babacığı nasıl yapardı? Ey Bilal diyordu. Kamçıyı babam istedi diye veriyorum. Onun sözüne muhalefet olmasın diye veriyorum ama... ...Hasan Hüseyin'e söyle... ...kim kısas yaptıracaksa kendilerine yaptırsınlar. Onlar Allah Resulü'nün torunudur. Onlara yapılan Resulullah'a yapılandır. Ey Bilal söyle diyordu. Bilal radiyallahu anh kamçıyı alıyordu, camiye getiriyordu. Kamçı efendiler efendisi bir tanecik sultanımıza teslim etti. Tatlı rehberimiz Ukkaşe'ye verdi. Ukkaşe bir yandan eshab-ı kirama, bir yandan Resulullah'a bakıyordu. Vuracaktı, niyeti kesindi. Tam bu esnada, artık bu sahne karşısında dayanamayan iki tane aşk eri müdahale ediyordu. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer. Eyükkaşe diyorlardı, Eyükkaşe. İşte biz karşındayız. Ne olur, eğer kıssas yaptıracaksan Efendimiz'e, gel bize yap. Nere mi, ne kadar vurmak istiyorsan gel vur. ''Ama ne olur, o hasta, o yorgun, o bitkin, bizim için ömrünü harcadı, bizim için ocağını terk etti, yuvasını terk etti, bizim için her şeyini feda etti. ''Gel bize vur, bizden al.'' diyorlardı. Efendimiz müdahale ediyordu. ''Ey bu Bekir, ey Ömer, lütfen oturun yerinize.'' onlar Efendimizin sözüne uyarak oturacaklardı, Hazreti Ali hatırlacaktı. Eyukaj işte ben karşındayım. Efendimiz'e vurmana gönlüm razı olmuyor. Efendimizin sözüne itaat edip susayım diyorum, susamıyorum. İşte sırtım, işte karnım. istediğin yere, istediğin kadar vur. Lütfen, lütfen ona dokunma. Efendimiz aynı sözü Hz. Ebu Ömer'e söylediği sözü Hz. Ali'ye de söyleyecekti. Bu sefer Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin atılacaktı. Eyükaşe biliyorsun ki biz Allah Resulü'nün torunlarıyız. Hakkını bizden aldığında ondan almış sayılırsın. Ne olur bize vur, bize yap, bize et ama ne olur ona dokunma diyorlardı. Efendimiz de Ey benim göz bebeklerim, oturun diyordu. Ey hesabım, eğer burada bir yapılan varsa yanlış, o yanlış yapandan alınır. Öyle sessiz, rahat olun diyordu. Ve ey Ukkaşe, gel, gel hakkını aldı diyordu. Ukkaşe radiyallahu anh, Ya Rasulallah, siz bana vurduğunuzda benim sırtım acıktı. Üzerimde üst kısmımda bir elbise yoktu. Ben de sizden sırtınıza vururken sırtınızdaki elbiseyi çıkarmanızı rica ediyorum diyordu. Sahabiler, gözyaşları bir kat daha artıyordu. Allah Resulü kendisini kıssas yaptıracak diye. Ayakta duracak takati mecali yoktu ama kendisine kamçıyla, kırbaçla, kıssas yaptıracaktı o halde, o demde. Nasıl durulabilsindi? Nasıl durulabilsindi? Ama yapılacaktı. Hayatının her alanında örnek olan Allah Resulü bu konuda da olacaktı. İnsanlık hayatlarının her alanında ondan örnek alabilsin diye yine bu hassas noktayı da vurgulayacaktı. Peki Ukaşe, peki çıkarıyorum diyordu. Ve çıkarıyordu, sırtını açıyordu. Buyur Ukaşe, kesinlikle çekinme, kesinlikle çekinme ve vur. Vur, kıssasını yap. Hakkını al diyordu. durumu yakından izleyen sahabiler hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyorlardı. Hıçkırık sesleri cami duvarlarını sarsar casına kalınlaşırken kainat minaresinin duvarlarını kainat kubbesini sallarken Ukkaşe elini kaldırır Efendimizin Süt gibi beyaz, o pembemsi, gül kokulu omuzunun arkasında kıybolunan peygamberlik mühürünü görünce kalkar, elindeki kamçıyı atar, tutar, öpmeye başlar. Ey benim bir tanecik efendim der gözyaşları içerisinde. Ey benim bir tanecik efendim. Canım sana feda olsun. Hangi kalp sana kıyabilir ki? Hangi kalp sana kıyabilir ki? Maksadım sadece o senin ışık saçan mübarek vücudunun sırtındaki peygamberlik mührünü görüp onu kana kana öpmek. Ve, ve... Ve böylece hasretimi doya doya çıkarmaktı. Aramızdan ayrılacaksınız. Doya doya göremedim güzel yüzünüzü. Doyamadı doya doya alamadım kokunuzu. Doya doya öpemedim elinizi. O yüzden. Bu bahanem oldu. Bu bahanem oldu. Şimdi doya doya öpmek istiyorum diyordu. Öpüyordu. Öpüyordu. ...olmaz diyordu Resulullah Efendimiz... ...ya kıssasını yap... ...ya da hakkını helal et diyordu... ...helal ettim ya Resulallah... ...affettim ya Resulallah... ...acaba Allah da beni affeder mi ya Resulallah... ...Allah da beni affeder mi diyordu... ...Eshab-ı Kiram... ...ağlamaklı gözyaşları... ...şimdi... ...sevinç gözyaşlarına dönmüştü... ...ve buyurmuştu Allah Resulü. Cennette arkadaşımı görmek isteyen şu firifaniye, şu ukaşeye baksın. Hakkını almak varken Allah rızası için hakkını bağışlayan, Allah rızası için helalliğini sunan ukaşeye baksın. Efendiler, efendis, efendimiz Sıhhatinin en el vermediği Ve dünyadan göçeceği son demlerindeyken Göstermiş olduğu bu tabloyla Ömrümüzün her alanında Ömrünün her alanına dikkat ettiği şeye dikkat etmemizi bize vurguluyordu Bu kul hakkıydı Peki neydi kul hakkı? Kul hakkı gerçekten de çok önemli bir konu sevgili dinleyiciler Zaten öyle olduğu için efendiler efendisi efendimiz O halindeyken çekinmeden kul hakkından çekinmeden kul hakkından helalliği talep ediyordu Kul hakkı sevgili dinleyiciler müslüman olsun veya olmasın tüm insanları ilgilendiren geniş bir konudur Hak kavramı deyince, iki tane hak kavramı vardır. Allah'ın hakkı ve kulun hakkı diye iki tane hak görürüz. İsimlerinden de anladığımız gibi, birincisi Allah Azze ve Celle ile ilgili, ikincisi kullarla ilgili hakları belirtir. Bu husus Allah'ın emirlerine saygı göstermek ve mahlukata karşı şefkatli olmak düsturu ile ifade edilir. Konumuz esas itibariyle teşkil eden kul hakkına gelince bu hak insanlar arasında cereyan ettiği için hayatın her alanını hatta bu hayattan sonraki ebedi hayatı dahi kapsamaktadır. Kul hakkı hayatta daha çok insanların canları, bedenleri, ırz ve namusları, manevi şahsiyetleri, makam ve mevkileri, dini inanç ve yaşayışları gibi konulardaki kişilik haklarıyla mallarına ve aile fertlerine ilişkin haklardan oluşur sevgili dinleyiciler. Ve bunlara yönelik olarak yapılan kötülükler, verilen zararlar, Kul hakkına tecavüz sayılmakta ve bu tecavüzede zulüm ifadesi konular. Her ne şekilde olursa olsun, insanın kendine ait olmayan bir şeyi helal ve meşru olmayan yoldan elde etmesi... Kul hakkına tecavüzün ta kendisi sayılır. Ve günah açısından da en büyüklerinden biri kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'de güzeller güzeli güzel Rabbimiz Allah hakkı ve kul hakkı kavramlarını buyurarak bizlere bu konudaki dikkate celbetmiştir. Ayrıca insanların kumar, tefecilik, ''Falcılık, hırsızlık, gaspçılık, ölçü ve tartıda hile, aldatma ve adam öldürme, hak yeme, maddi, iftira, alay çekiştirme, kötü lakap takma, gıybet, kusur arama gibi tutum ve davranışlar da insanların manevi şahsiyetlerini yaralamakta ve zarar vermekte olduğundan Hücret Suresinin 11 ve 12. ayetlerince kul hakkı kapsamına girmiştir dostlar.'' Bu önemli hususta hepimiz için çok kıymetli prensipler olduğunda şüphe olmayan bazı ayet ve hadislerin anlamını hatırlatmayı faydalı buluyorum. Ve gelin Rabbimizle konuşalım. Kur'an'dan birkaç ayetle bir cevabımız alalım. Bakara suresi 188. ayette Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını Bile bile günaha girerek Yemek için onları Hakimlere rüşvet vererek Sıkıntıda bırakmayın Nisa 29. ayette ise Ey iman ile dirilenler Ey iman edenler Karşılıklı rızaya dayanan Ticaret olması hali müstesna Mallarınızı Haksız ve haram yollar ile aranızda alıp vererek yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah sizi esirgeyecektir. Karşılıklı rızaya dayanan mal, para, emek, ücret vs. mübadele çeşitleri hem fertler hem de onların teşkil ettiği toplum için faydalıdır. Bu sebeple de meşrudur sevgili dinleyiciler. Rızasız ve haksız kazançlar ise geçici refah ve menfaatler sağlamakla beraber, arkasından isyanlar, ihtilaller ve felaketler getirir. Ayet, başkasının malını demek yerine, mallarınızı demek suretiyle, milli servet mefhumuna ışık tutmaktadır sevgili dostlar. Mali haksızlıkların getirdiği felaketlerden birisi ve belki en önemlisi katildir. Haksızlıkla ve haram yollardan servet yapmak, fert ve cemiyet olarak adım adım ölüme gitmek demektir. Çünkü ferdi intikam duygusu ferde öldürmelere yol açarken, sosyal sınıflar arası intikam duygusu da sosyal patlamalara ve ihtilallere sebep olmaktadır. Hadislerde ise, Bir tanecik efendimiz, Birbirinizi haset etmeyiniz, Birbirinizle lüzumsuzca yarışmayınız, Birbirinizi çekememezlik yapmayınız, birbirinize kin beslemeyiniz, Ve birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyiniz, Biriniz başkasının alışverişini bozmasın, Ey Allah'ın kulları, kardeş olun, Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Onu zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz, onu küçük görmez. Takva buradadır. Kişiye Müslüman kardeşini hakir görmesi kötülük olarak yeter. <Gülüyor>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 Olamaz buyurmuştur. <Gülüyor> Efendiler efendisi efendimiz soruyordu eshabına. Müflis kimdir biliyormuşsunuz? Ya Resulallah. Malı mülkü olup sonra bunları birden bire kaybedene iflas etmiş müflis deriz diyorlardı. Efendimiz ise. Gerçek müflis, gerçek iflas eden o kişidir ki, Kıyamet günü namazla, oruçla, zekatla, hayırlı amellerle gelir. Ama birisine sövmüş, birisine gıybet etmiş, birisine iftira etmiş, Birisinin malını yemiş, birisinin kanını dökmüş, birisini dövmüş, Birisinin iyiliğinden, birisinin iyiliğine vermiş. hep şer, hep kalp gönül yıkmış. İşte bu kişinin bu yaptığı kul hakkı o yaptığı kişilere iyiliklerinden verilerek ödettirilir. Eğer iyiliklerinin verilmesi gerekenlere yetmeden tükenirse hakkı olan kişilerin hatalarından, günahlarından alınıp ona yüklendirilir. Ve böylece cehenneme düşer. İşte gerçek iflas eden budur. Amellerle zengince gelir. Kul hakkıyla fakirce düşer. Şimdi dostlar, şimdi bu gerçekler bütün netliği ile ortadayken Gerekli ikazı yaparken bir Müslüman kul hakkını almaya, yemeye nasıl cesaret edebilir? Şunu da özellikle belirtelim ki kul hakkına, özel mülkiyete devletin müdahale etmesi de İslam dininde farklı bir kategoride incelenmiştir. Hak kesinlikle Allah azze ve celle'nin affetmediği kişiler arasında ...anlaşmaya bıraktığı... ...özel bir konudur dostlar. Asır saadetteyiz. Efendimizin yanındayız. İki tane davalı... ...Efendimizin huzuruna geldiler... Efendimiz buyurdu ki, ben de sizin gibi bir insanım, siz bana muhakeme için geliyorsunuz, olur da biriniz delilini diğerinden eksik ifade eder, ben de dinlediğime göre hüküm veririm, bundan dolayı her kimin lehine kardeşinin hakkında bir şeye hüküm verirsem, ona bir ateş bahçesine hüküm vermiş olurum. Bunun üzerine tarafların ikisi de davacıların ikisi de ağladılar. Ve ikisi de benim hakkım arkadaşımın üzerine helal olsun dediler. Efendimiz de haydi bakınız araştırınız sonra Kur'a atınız ondan sonra da birbirinizle helalleşiniz buyurdular. Efendiler efendisi uzlaşma peygamberiydi. Ne kendi hayatında Ne de başkalarının hayatında kimseyi kul hakkından bırakmak istemiyordu. Kul hakkı çok elzemdi. çok tehlikeliydi. Dünyadayken herkesi hesaplaştırmaya, uzlaştırmaya çalışıyordu. Peygamberliğinden önce de öyleydi, peygamberliğinden sonra da öyleydi. Hakem olayında da böyle değil miydi? Kuzak'ın riayet etmiş, hakemlik olayında insanların arasını uzlaştırmış değil miydi? Hayatının her alanında öyleydi. Keşke biz de bazen efendiler efendisi gibi uzlaşır, peygamberinin ümmeti olabilmenin bilincini taşıyabilsek. Oradaki çetin hesaplaşmaya bırakmadan burada uzlaştırabilsek. Hz. İşte Ömer'in halifeliği zamanındayız şimdi de. Hz. Ömer halifeliği zamanında Şam valisi bir camiyi genişletmeye karar verir. Ve caminin etrafındaki arsaların değerini ödeyerek istimlak etmeye başlar. Bu arada bir Yahudi evini satmak istemediği için istimlak bedeli zorla kabul ettirilerek evinin yeri camiye katılır. Bu muameleyi hazmedemeyen Yahudi, valiyi şikayet etmek üzere kalkar, Medine yolunu tutar. Oraya varıp da methini, övgüsünü çok duyduğu, adaletiyle meşhur olduğunu bildiği Hazreti Ömer'in ihtişamdan uzak, sade, kıyafeti içinde görünce son derece çeşirir, böylesine eski ve yamalı hırkalar içindeki birinin Şam valisi gibi deddebeş sahibi bir kişiden hakkını alamayacağını düşünerek geldiğine pişman olur. Bununla beraber şikayetini halifeye arz eder. Halife, şikayet sahibini dinledikten sonra valiye hitaben bir beyaz deve kemiğine Allah'a yemin ederim ki ben Nuşrevan'dan daha adilim diye yazıp imzalayarak Yahudi'ye verir. Yahudi mektubu Şam valisine götürür Bu deptebeli ortamı içerisinde mektubu gören vali, bir anda yıkılır yere Yahudiden özür diler, hatasını affettirmeye ve yaptıklarını telafi etmeye çalışınca hayretler içerisinde kalan Yahudi. <Gülüyor> Valinin neden bu derece korktuğunu anlamak ister bu hem mektubun manasını bu iki satırlık mektubun manasını ve telaşınızın sebebini bildirirseniz size hakkımı helal ederim deyince vali şunları söyler Hazreti Ömer hakkın yerini bulması için canını feda etmekten çekinmez Bu mevzuda halifeye yardımcı olmak üzere bütün Müslümanlar söz vermişlerdir Bu itibarla halifenin sözü bütün Müslümanların sözüdür Hazreti Ömer haktan başka bir şey... ...den korkmaz. Onun yanında Müslüman, Zimmi, Gayrimüslim, Büyük Küçük, Herkes eşittir. Hazreti Ömer mektubunda, Ben daha adaletliyim demekle, Benim hata ettiğime, Hatamı tahsih etmem gerektiğine, işaret etmiş, Ve benim kendime gelmeme, Sebep olmuştur, der. <gülüyor> Atalarımız da öyle değil mi, kul hakkı konusunda. Koca dere köyünde büyük bir sargı yeri kurulur sevgili dostlar. Kimi Urfalı, kimi Bosnalı, kimi Mekkeli, kimi Medineli, kimi Adıyamanlı, kimi Gürünlü, kimi Halepli, kimi Tunuslu, kimi Ciddeli. Hepsi gelir Osmanlı ordusundan. Bunlardan biri Lapsekin'in köyünden ve yarası çok ağır bir Erdir Zor nefes alıp vermektedir Alçalıp yükselen göğsünü Biraz daha tutabilmek için Komutanının elbisesine yapışır Nefes alıp vermesi Oldukça zorlaşır ama Tane tane kelimeler dökülür Dudaklarından Komutanım Komutanım Ölme ihtimalim çok fazla Ben bir pusula yazdım Lütfen arkadaşıma ulaştırın. Tekrar derin nefes alır, defalarca yutkunur. Komutanım, ben, ben köylüm Lapsekili İbrahimov'un başından bir mecid borç almıştım. Kendisini göremedim, belki ölürüm. Ödürsem lütfen söyleyin, hakkını helal etsin. <Gülüyor> Sizce bu örneği kimden almıştır dersiniz. Görünen köy kılavuz ister mi? Sen merak etme evladım der komutana. Kanıyla kırmızıya boyanmış alnına eliyle okşar. Az sonra komutanının kollarında kelime-i şehadet ile şehit olur ve sözü söyleyin. Hakken helemaal de Oraya sürekli yaralılar gelir. Bunlardan çoğu daha sargı yerine ulaştırılmadan şehit düşer. Şehitlerin üzerinden çıkan eşyalar, künyeler, zarflar, mektuplar komutana ulaştırılır. Ve komutanın eline bir künye, bir pusula, bir noktaya ulaşır. Komutan okur, olduğu yere çöker. Ve ağlamaya başlar Çünkü pusulada Şu notu görmüştür Ben Beybaş köyünden Arkadaşım Halil'e Bir bir mecid borç vermiştim Kendisini göremedim O da beni göremedi Biraz sonra taarruza kalkacağız Belki ben dönemem Arkadaşıma söyleyin Gönül rahat olsun Hakkımı helal ettim Onu üzdüysen bu konu hakkında O da hakkını helal etsin. İşte dostlar. Geçmişini bilmeyen gelecekteki karanlığa gömülmeye mahkumdur derken. Geleceğine günvenli adımlar atmak isteyen geçmişin ışığından faydalanmalı derken. Biz hep bunları kastedivermiştik aslında. Bakın. Onlar aşk elçesinin adımlarını nasıl takip etmişler? Ve bugün biz bu olayların şu anda neresindeyiz? Kul hakkını sadece maddi olarak kayıplardan düşünmemekte gerek. İnsanlar hakkında kötü düşünmek... Tanıdığınız ya da tanımadığınız insanlar hakkında görüşler beyan etmek. Bunlar hep kul hakkıdır. Filanca kişi şöyle kötüymüş, filanca kişi böyle bir kötü, iyiymiş diye gıybetler yapmak. Dedikodu çay sohbetleri yaparlar ya hani. İşte bunlar hep kulak. Hakkı. Kulakların ayrı dereceleri yok mu var ama hepsi helalleşmeyi farz kılıyor. Gıybet en kötüsü değil mi? Bugün ben şu anda aranızdan bir kardeşimizin hakkında kötü konuşuyorsam, işte bu çok kötü bir şeydir. Gerçekten Allah katında çok mesul kalacağım bir konudur. Peki ya konuştuğun kişi öyle değilse, ya bu da iftiraysa, o ondan daha kötü değil mi? Yolun ortasında bir kaza oluyor. Kaza olduktan sonra hemen birisi kazanın meydanına koşuyor, elindeki bıçağı, Yerdeki kazaya uğramış yere yatan adamı saplıyor. Çevresinde herkes feryat ediyor. Ne yapıyorsun sen? Nasıl? Ne ediyorsun? Vay katil, vay şöyle. Kaza etmiş adama neler diyorsun diyorlar. Halbuki bilmiyorlar ki adam doktor. Yoldan geçerken kazayı görmüş müdahale ediyor. Evet dostlar. Biz gördüğümüze hemen aldanmamalı. Konuyu araştırmalıyız. Yoksa çok ağır sorumluluklar var. Gelin bir örnek daha paylaşalım. O gün bir hoştur, telaşeli görünür. Sanki bir şeyler söylemek ister, sonra vazgeçer. Gider, gelir, kalkar, oturur. Neşeli deseniz neşeli değil, üzüntülü deseniz üzüntülü değildir. Vezir-i Sivayuş Sivayüş, Siyavuş, Paşa sorar. Padişahım, hayrola. Canınızı sıkan bir şey mi vardır der. Sultan konuşur. Akşam garip bir rüya gördüm. Hayır mı şer mi öğreneceğiz? Hadi hazırlan. Bize bir halk elbisesi getir de dışarı çıkalım bir halkın arasına gidelim derler. Ve iki molla kılığında çıkarlar yola. Anlaşılan o ki, padişah hala gördüğü rüyanın tesirindedir ve gideceği yeri de gayet iyi bilir. Seri, kararlı adımlarla beyaz çıkar, döner vefaya, zeyrekten aşağı sallanır. Un kapanı civarında soluklanır, etrafına daha bir dikkatle bakanır. Sanki bir şey aramaktadır, sanki bir şey vardır. Onu beklemektedir. İşte tam bu sırada. İşte tam bu sırada. Yerde yatan bir ceset gözlerine erişir. Ve hemen oraya gider. Sorar kimdir bu. Etrafına toplanan kalabalıktan bir tanesi konuşur. Aman hocam. Hiç bulaşma buna derler. Ayaşın biriydi, sarhoşun biriydi. Öldü gitti der bir başkası. Sultan hayret eder. Nereden biliyorsunuz bunu sarhoşun biri olduğunu? Diğer bir başkası konuşur. Müsaade edebilelim hocam. 40 yıllık komşusuyuz der. Bir başkası tafsilata girer. Hocam siz bilmezsiniz bunu belki. Biz biliyoruz. Siz biliyor musunuz der. Aslında iyi sanatkardır. Azaplar çarşısında çalışır. Yaptığı işin de alasını yapar. Ancak kazandıklarını içkiye fuhşı harcar. Hem şişe şişe şarap taşır evine hem de nerede namlı mimli kadın varsa hayat kadını alır takar peşine der. Orada bir başka birisi de ...çok daha öfkelidir. İsterseniz komşulara sorun der... ...sorun bakalım onu bir kere... ...camaatte camide gören olmuş mu diye. Hasılı... ...mahalleli döner ardına gider. Herkes ilişmeden cesedi bırakır. Evlerine giderler. Bizim tepdili kıyafet... ...mollalar kalırlar mı orada? Tam vezir de... ...toparlanırken... Padişah keser yolunu. Nereye gidiyorsun? Sultanım der. Bu adamdan uzak durmayı yeğlersiniz diye düşünüyorum. Ey vezir. Millet bu. Çeker gider. Kimseye bir şey diyemeyiz. Ama biz gidemeyiz. İyi de olsa kötü de olsa vatandaşımız. Sahip çıkmak zorundayız. Definini tamamlamak gerek. Sultanım der vezir. İyi ya. Saraydan birkaç tane hoca yollarız, kurtuluruz vebalden der. Olmaz der sultan daha bir sert bir dille, rüyadaki hikmeti çözemedim daha. Sultanım ne yapmamı mı buyuruyorsunuz? Vezirim, mollalığa devam, Naşı biz kaldıracağız en azından. Nasıl kaldırırız sultanım der vezir, basbayağı kaldırırız. ''Yıkamasını da yaparız. Telkinini de yaparız. Tekvinini de yaparız. Paklanmasını da yaparız. Ama önce bir gasilhane bulmalıyız.'' der. Sonra veziri der ki, ''Sultanım şurada bir mahalle mescidi var. Gidelim oraya. Gasilhane de vardır. Yıkayalım oradan cenazesini kaldıralım.'' ''Sert bir dille olmaz.'' der koca sultan. Olmaz. Sen şu anda vefat eden şu adamın yerinde olsaydın, cenazenin neresinden kalkmasını isterdin? Vallahi sultanım ne bileyim? Ayasofya'dan, Süleymaniye'den, en azından Fatih Camisi'nden kalkmasını isterdim. İşte tamam ya vezir. Ayasofya ile Süleymaniye'de devlet erkanı çoktur. Tanırlar bizi. O zaman haydi Fatih Camii'ne gidelim. Orada... ...kendisinin görevini yerine getirelim. Gelirler camiye. Vezir sağa sola koşturur, kefen tabut bulur. Padişah bakır kazanları vurur ocağa. Usulü erkanınca bir güzel yıkarlar ki... ...naaş ayan beyan güzelleşir sanki. Bir nurdur, aydınlanır alnında. Hani... ...Fetih Suresinin son ayetlerinde... Müminleri tanıtırken Allah ve eser-i sucut buyurur ya, hani azınlarındaki secde izlerinden tanınırlar diye. Bir secde izi varlar günün alnında. Yüzü sâkilere benzemez. Hem manalı bir tebessüm okunur dudaklarında. Padişahın kan ısınmıştır gerçekten aslında bu adama. Vezir de sesini çıkarmaz ama hizmet yaptıkça bir hoş verir. Meçhul nalancıyı kefenler, tabutlar, Musalla taşına yatırırlar. Namaz vaktine bayağı vardır ama. Bir ara vezir sıkıntılı sıkıntılı yaklaşır. Sultanım der. Aceleye kapıldık, soruşturmadık. Cenazenin hanımı var mı, yetimi var mı, akrabası var mı? Doğru der sultan. Doğru diyorsun. Sen bekle burada, ben bir mahalleyi dolaşıp bir bulayım yakını var mı diye. Vezir başlar başını Kur'an okumaya, padişah da düşer mahalle yollarına. Sorar soruşturur padişah, nalıncının evini bulur. Kapıyı yaşlı bir kadın açar. Sultan anlatır olayları. Kadın sanki bu vefat haberini bekler gibidir. Hakkını helal et evladım der. Metanetle. Belli ki çok yorulmuşsun der. Eşiğe çöker, ellerini yumruk yapar, şakaklarına dayar. Biliyor musun alım der, dertli dertli. Bizim efendi çok alem birisiydi. Akşamlara kadar nalın yapardı. Buradaki halk onun hakkında kötü düşünüyor ama... Bak sana anlatayım o efendi kimdi bir dinle. Akşamlara kadar nalın yapardı ama birinin elinde şarap şişesi görmesin. Elindeki kazancını alır, o elindeki şarabı alırdı getirirdi helayı dökerdi. Sultan şaşırır. Niye böyle yapardı? Cevap verir. ...gençler içmesin diye. Hayret der sultan. Devam eder hanım. Sonra malum hayat kadınlarının... ...ücretlerini öder. Eve getirirdi. Sonra derdi ki onlara... ...şimdi ben sizin ücretinizi ödedim... ...zamanınızı satın aldım. Şu anda ben ne dersem onu yapacaksınız... ...değil mi derdi. Öyleyse şimdi dinlemeniz gerek derdi. Beni başlarına bırakır... Kendisi çeker gider, ben de onlara İslam'a, haramı, helali, doğruyu, yanlışı anlatırdım derdi. Sultan hayret eder. Bak sen der, millet ne sanıyor, bu neler yapıyor. Oğlum der hanım. Milletin ne sandığı umrunda hiçbir zaman değildi. Hoş, o hep uzak mescitlere giderdi. Öyle bir imamın arkasında durmalı ki derdi, Allahu Ekber deyip tekbir alırken Kâbe'yi görmeli derdi. Öyle ya der sultan, imam, öyle imam kaç tane kaldı şimdi? İşte der teyze, bu yüzden nişancıya başka başlı camilere kadar giderdi. Hatta bir gün ben dedim ki kendisine, efendi dedim, sen böyle böyle yapıyorsun ama komşular, eş dost, ekrabalar, çevredekiler kötü bilinleyecek. Kimse kalmayacak, anlamayacak seni ve ölürsen cenazen ortada kalacak dedim. ''Doğru öyle ya'' der sultan. ''Ama'' der teyze. ''Kimseye zahmetin olmasın'' deyip mezarını kendisi kazdı bahçeye. ''Ama ben üsteledim. Dedim ki, ''Efendi'' dedim. iş mezarla bitmiyor ki.'' ''Şimdi sen övsen, mezarın hazır olsa bile cenazeni kim kıldıracak, cenazende kim bulunacak'' dedim de. ''E peki ne dedi o deyince sultan?'' ''Oğlum'' dedi teyze, ''dedi ki bana uzun uzun güldükten sonra, ''Allah büyüktür hatun, padişahın da işi ne? Allah da padişaha yaptırır hizmetimizi.'' dedi. Tarihimize bakıldığında açık olarak görülmektedir ki milletler, devletler kul hakkına riayet ettikleri müddetçe kuvvetlenmişler, galip gelmişler. Kul hakkını umursamadıkları anda da hep kaybetmişlerdir. Efendiler Efendisi o yüzden günümüz insanının 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan insan hakları evrensel beğenmesini, beğennamesini Efendiler Efendisi daha o zamanda bundan 1428 yıl önce kul hakkı adı altında tüm insanlığa sunuvermişti bana yapmakla sorumlu olduğunuz görevlerinizde eksiklik olursa affederim fakat birbiriniz arasında hak varsa affetmem bana kul hakkıyla gelmeyin hadisi kutsesini insanlığa sunarak kul hakkından kaçırtmıştı insanları Bu yüzden ne kadar alim olursa olsun, ne kadar büyük bir müşterit olursa olsun, İmam-ı Azam bile ne hale gelmişti. Bir de ondan paylaşalım sizle. <Gülüyor> Sağ dediği alacaklı değil bakınız, verecekli değil. İmam-ı Azam Hazretleri çarşıda giderken birisini görür kendisini. Yol değiştirdiğini görür, koşar. Kendisini görünce yol değiştirdiğini fark ettiği, tanıdığını selam verir. Affedersin kardeşim, affedersin dostum, affedersin canım. Beni görünce hemen yolunu değiştirdin bir telaşla. Yolunu değiştirmene sebep olacak ben ne yaptım ki acaba? Bunu senden rica etsem öğrenebilir miyim? Efendim der o genç. Sizden zamanında şu kadar lira borç almıştım. Onu ödeyemedim. Size karşı çok mahcubum. O yüzden... O yüzden sizi görünce utancımdan yolunu değiştirdim der. Ama asa cevap... İmam-ı Azam'dandır. Kul hakkı ilkesini Resulullah'tan öğrenmiş... İmam-ı Azam'dandır cevap. <gülüyor> Ey dostum dertebessümle. Okşar alnına, okşar yüzünü. Ben onu sana... Borç olarak değil, hediye olarak vermiştim. Sen de lütuf ettin, tenezzül ettin, kabul ettin. Senin üzülmene, daralmana, sıkıntı çekmene sebep olduğum için lütfen hakkını bana helal et. Bu konuyla ilgili o kadar çok örnek var ki, buna saatler yetmez sevgili dostlar. İbrahim bin Ethem gibi koskocaman bel şehrinin sultanı padişahiyken, nefsini, nefsinden gelen sesleri kesmek adına kendini bir zühd hayatıyla manevi nefsi terbiyeye adayan İbrahim bin Ethem, kendisi kendi zamanında padişahken yaptırdığı yerlere yıllar sonra döndüğünde... Oradaki bir bekçi bunu karanlıkta görünce, sert bir şekilde kendisine vurarak kovar oradan. Kova kova giderken İbrahim bin Ethem'i tanıyan birisi görür oradan ve hemen müdahale eder. Sen ne yapıyorsun bekçi efendi? Kimdir o sen biliyor musun der ve İbrahim bin Ethem'i kendisine tanıtır. İbrahim bin Ethem tabii ki rahatsızdır bu konudan. Söylendiği için Bekçi şok olmuştur Hemen yapışmak ister İbrahim bin Temin eline Efendim affedin Efendim lütfedin Tanıyamadım affedersiniz Çok üzür diliyorum bağışlayın Hakkınızı helal edin der ama Hayır hayır İbrahim bin Etem de onun eline sarılır Onun elinden öpmeye çalışır Aslında siz hakkınızı bana helal edin Bana vururken Eliniz acıdı Ve şimdi sizin üzülmenize sebep oldum. Siz bana hakkını ziharetin der. Sevgili dostlar, örnekler ve misaller çok. Ama biz kul hakkı konusunda sadece dediğim gibi helal etme konusunu bir silah olarak kullanmamalıyız. Çok hassas bir konu dedik ya, dünyadayken işini bitirmeliyiz. En azından helal etmeyi büyük bir erdem saymalıyız. Allah Celle Celaluhu kıssası buyururken ayette, o kıssası buyurdu ayetin sonunda... Eğer affeder, bağışlar, helal ederseniz hakkınızı affederseniz, işte o zaman en hayırlı olanı ve en kazançlı olanı tercih edersiniz buyurmakla. Bunu ifade etmiştir. Allah yolunda şehit edilen bile, Allah yolunda öldürülen şehit bile kul hakkı yüzünden cennete giremeyecekken, şefkatli ve merhametli olalım birbirimize ve birbirimizin, hep hayrına sebep olalım. Birbirimizin şerrine değil, sonsuz azabına değil de, hep hayrına sebep olmaya gayret edelim. Dedik ki kul hakkı, kul ile diğer insanlar arasında dövme, sövme, eziyet verme, incitme, kötü söz söyleme gibi olaylardan meydana gelen haklardır. Kul hakkı insanlığa yapılan bir zulümdür. Ahirette bunun hesabı alınacaktır. Zümer Suresinde Sonra şüphesiz siz de kıyamet günü Rabbinizin huzurunda hesaplaşacaksınız buyurulmak suretiyle, birçok ayette olduğu gibi dikkatimiz hesaba çekilmiştir. Bir kimse başkasıyla alan hesabını allah Teala'nın huzuruna bırakırsa çok büyük bir zarara girmiş demektir. Allah-u Teala hiçbir kulunun alacağını başkasına bırakmaz. Çünkü o çok büyük adalet sahibidir. Üzerinde başka insanların hakkı bulunan kişi, ölmeden önce o kimselerle mutlaka helalleşmenin yolunu bulmalıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sizden biriniz bir başkasına haksızlık etmişse, dinar ve dirhem bulunmayan hiçbir ücretin geçmediği kıyamet gününden önce, yani bugün, şu an yaşadığı anda, yarına bırakmadan helalleşsin. Kıyamet günü haksızlık yapan kimsenin sevaplarından, haksızlık yaptığı kadar alınır, ve haksızlığa uğrayana verilir. Şayet sevabı yoksa, haksızlığa uğrayanın günahlarından alınır, haksızlık yapana yüklenir. Dostlar, görüldüğü gibi kul hakkıyla ahirete giden kimsenin hali perişanlıktır. Buna göre herkes, hakkını aldığı kimseyle helalleşmelidir. Şayet helalleşmemişse, salih amelleri sarılmak suretiyle, Allah'ın rızasını kazanmaya gayret etmelidir. Eğer Allah'ı razı ederse, Kıyamet günü de Allah hakkını aldığı kişiyi razı ederek onu cehennemden kurtarır. Aynı şu misalde olacak gibi. Bir tanecik rehberimiz efendimizden rivayet edildiğine göre üzerinde kul hakkı bulunan bir kişi Allahu Teala'yı razı ederse kıyamet gününde hakkını aldığı kişiyi Allah celle celaluhu başını kaldır. Bak, buyurur. O kişi başını kaldırınca, cenneti âlâda, çok büyük güzel saraylar ve nimetler görür. Ya Rabbi, bunlar kimindir diye sorar. Rabbimiz, bunlara sahip olmak senin elindedir, buyurur. O kişi, Ya Rabbi, bunlara neyle sahip olabilirim, benim ne amelim ne de dünya hayatında sergilemiş olduğum kulluk buna yetmez diye sorar. Kulum der Rabbimiz Bunlara gücün yeter Çünkü bunların bedeli Filanca kulumu affetmendir Bunun üzerine O kişi Ya Rabbi Ben onu senin için affettim ben onu senin için affettim der ve Rabbimiz. Öyleyse el ile tutuşun, birbirinize sarılın ve beraberce cennete girin der. Görüldüğü gibi dostlar, insan dünyada Rabbini razı etmeye gayret ederse... Kıyamet gününde Allah da onun üzerindeki hakları ödemesi için bu şekilde insan ihsanda bulunur. Şehitler bile Allah katında çok kıymetli olmalarına rağmen, Allah-u Zül Celal hak sahiplerini affetmediği sürece şehitlerin dahi kulakları affetmez. Onun için Efendimiz hadis-i şerifinde, ''Şehidin borcunun dışındaki bütün günahları bağışlanır.'' buyurmuştur. Bu hadis-i şerifte kul hakkının ne kadar önemli olduğu açıklanmıştır. Bu yüzden, Kul hakkına girmemeye çok dikkat etmek lazım. İnsanları kırmayan, zarar vermeyen, bir malı borç alıp da geri veren insan, kıyamet gününde rahat eder. Zulüm, insan için çok çirkin bir elbisedir ve sahibini kıyamet gününde azaba müstahak eder. Onun için insanın hem başka insanlara hem de kendisine zulmetmekten kaçınması lazımdır. Biliyor musunuz dostlar? Günah işlemek, ibadet ve itaatten daha zordur. Çünkü ibadet insanın yaratılışından gelen bir olgudur, yaratılışından gelen bir çizgidir. Belli bir yöne akan bir nehir düşünün tertemiz. İşte yaratılışınızdan gelen iman odur. Siz onu akıntıya bırakırsınız ve o akıntı ile beraber akar temizini temizine gidersiniz. İsyan günaha sa, o şarıl şarıl hızlı ve güçlü şekilde akan nehren tam tersine doğru yüzmeye gayret etmektir. Çünkü nefsinizle, ruhunuzla, kalbinizle ve yaratılışınızla mücadele ederek günah işlersiniz. Günah işlemek daha zordur. İnsan zor olanı seçiyor bazen. Rabbim o yüzden insanlara günah işleyenleri ifade ederken günahkarlar demez de nefislerine zulmedenler buyurur. Kabe'nin O tatlı kapısında ve örtüsünde yazan şu ayette olduğu gibi: Kulluğa ibadiyetine, israfı ile enfeshüm, la taknátu min rahmetillah. İnnallah yaqfır edilnuba cemiyah. İnna huwal qfuru rahim. Ey günah işlemekle, ey isyan etmekle, nefislerine, kendilerine zulmetmiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. O kendisine geleni, kendisine yöneleni elbet rahmetine garg eder. Seni seviyorum Allah'ım diyen, gerçek bir dönüşle dönüp sana aşığım Allah'ım, söz bütün yanlışlara sırt çeviriyorum, bütün yanlışlarımdan tövbe ediyorum, sana yöneliyorum. Söz diyeni rahmet ve mahvedetine gark eder. O kadar çok örnek var ki aslında paylaşılması gereken ve paylaşacağımız. Ama dediğimiz gibi bizim aşk okan satırlarımız ortada. İlim, rahmet ve aşk medeniyetinin aşk okan sayfaları ortada. Yeter ki bir göz atsak, yeter ki bir bakış atsak O zaman her şeyden, her dertten kurtulacağız. Selam olsun. Haksızlığa da uğrasa, Allah rızası için hakkını helal edenlere. Selam olsun yaptığı zulümden pişmanlık duyup helallik isteyenlere. Nefsini, kibrinin, egoizmin bastırdığı özür dileme sözcüğünü diline alıp da özür diliyorum kardeşim. Yanlışlık yaptıysam incittiysem seni özür diliyorum diyebilenlere gıybetten iftiradan hasetten, çekememezlikten ve bu benzeri kul haklarından yüz çevirip sadaka etmek de tebessümdür hadisi şerifini düşünüp insanlara tebessümüyle sadakada atan her an sadaka olan kişilere selam olsun. Zikirden bahsediyoruz ya zamanımızda saldırıya uğrayan mukaddesatımızdan bir tanesi de zikir konusudur sevgili dostlar. Neden mi? Zikir konusunu çok farklı manalara çekivenler olu verdi. Zikir deyince sadece isimleri anmaktan ibaret bir olgu gibi tanıtı bize. Halbuki zikir çok geniş bir manaya sahipti. Günümüzde daraltıldı verdi bu manası. Allah'ı anmakla sınırlandırıldı. Oysa zikir, insana sevap kazandıran her türlü amelin genel adıydı. Çünkü zikir Allah'a itaattı, bütün ibadetlerin özü ve aslı Allah-u Teala'yı hatırlamak ve O'na itaat etmek değil miydi? Allah'a gereği gibi kul olma inancıyla hareket eden kişinin yaptığı her meşru iş ve söylediği her güzel söz, nerede ve ne zaman olursa olsun zikirdir, ibadet neteliğindedir. Bizi Allah'ı hatırlatan Ona davet eden her şahıs Ders, faaliyet Gayret, konuşma Çalışma, iş, güç Hepsi zikirdir Caddede yürürken Ahlaki kurallara Allah için riayet etmek Zikirdir Ticaretinizde dürüst davranmanız Zikirdir İnsani ilişkilerinizde Kul haklarına riayet etmeniz Zikirdir Zikir halinde olmak Zikir ehli olabilmek Selam olsun Selam olsun bu şekilde Zikir ehli olabilenlere Selam olsun kul hakkını Seni seviyorum Sözcüğüyle aşabilenlere Yaptıkları bütün yanlışlıkların Dönüşünü yarına bırakmayıp Sana olan aşkımın Yakacağı Sana olan aşkımın yakamayacağı Hiçbir günah yok Allah'ım deyip Dönüş yapabilenlere Selam olsun, selam olsun, selam in de hand. Gunnel medinesine, in edenlere. sina. <Gülüyor>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 Evet sevgili dinleyiciler bu haftaki çarşamba akşamki gafletten kurtuluş radyo sohbet programımızı burada bitirirken yine sizlerle çarşamba akşamını özel olarak biliyorsunuz sohbetin ardından ikinci bölüm olarak adlandırdığımız bir telefon bağlantısı alıyoruz. Şu anda 0216 611 01 ve 0216 611 01 24 telefonlardan canlı bağlantıya katılmak isterseniz programımıza Bugünkü sohbetimizle alakalı katılabilirsiniz. Umre hediyemizle alakalı sohbet bittikten, program bittikten sonra arayıp isimlerinizi yazdırıyorsunuz. Biliyorsunuz geçen ay Berat Turizm'den Umre Hediyesi vermiştik. Bu ayda da Ahenk Turizm'den e, Umre Hediyemizi veriyoruz. E, Allah nasip ederse e, bir haftalık bir ekonomik umreye bu ay göndereceğiz. Allah nasip ederse bir dinleyicimizi. Evet sevgili dostlar Bugün bizi bir silkelemesi gereken Bizi bir kendimize getirmesi gereken bir konuyu sizlerle paylaştık Yani kul hakkı konusunu Çünkü zamanımızda özellikle bizi kendimize getireceğini inandığımız birinci sıradaki konu bu Ama nedense pek gündeme alamadık Pek gündemlerimizde tutamadık bu konuyu Yani kul hakkı konusunu Hangi inançtan olursa olsun, hatta herhangi bir insana değil, herhangi bir canlıya karşı bile rahmeti, merhameti, kulak konusunu bazen koruyamadık. Bu konu çok önemliydi bugün. Buyurun efendim. Efendim buyurun. Alo. Efendim Hayırlı buyurun. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler efendim. E, programınız için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok harikaydı. Estağfurullah. Allah e, faydalanmayı nasip etsin cümlemize. Amin, amin Allah'ım konunuzu dinlerken şunlar aklıma geldi diyeceğim daha doğrusu. Lütfen buyurun. Ben Bernardo St. Pierre'in bir sözü var. Çok hoşuma gidiyor. Dünyaya geliş gayemiz Allah-u Teala'ya yaklaştıracak notlar almak içindir. Evet. Yani hakkıyla dinimizi itiraf edebilsek ve Peygamber Efendimiz'e uyabilsek çok şeyi kazanacağımıza inanıyorum Allah'ın izniyle ve bir duayla bu konuyu bağlamak istiyorum. Tabii ki buyurun anlatıyor? Abdullah bin Ömer radıyallahu anh Safa tepesinde şöyle dua edermiş. Allah o, o duaya şu anda bizi dinleyenleri ve yazın diye işleyen kadın erkek e, inanmış bütün Müslüman kardeşlerimizin aile ilesin. Çünkü ümmetin mahmili nail Nail olmasını diliyorum inşallah. İnşallah efendim. Allah'ım dininle sana ve senin peygamberine itaatle bizi günahlardan koru. Allah'ım bizi çizdiğin yasak sınırlardan uzaklaştır. Allah'ım bizi seni, meleklerini, peygamberlerini vs. kullarını sevenlerden eyle. Allah'ım bizi kendine, meleklerine, peygamberlerine vs. kullarına sevdir. Allah'ım bizi en, kol en kolay olan cennetine hazırla. Bizi en güç olan ateşten uzaklaştır. Bizi ahirette de ve dünyada da bağışla. Bizi muttakilerin önderlerinden eyle. Allah'ım sen bana dua edin Duanızı kabul edeyim buyuruyorsun Hiç şüphe yok ki sen sözünden caymazsın Amin diyoruz inşallah Allah duanızı kabul etsin Amin, Efendimizin etmiş olduğu duaların hürmetine Allah katında kabul edilen duaların Kabul edilişleri hürmetine Rabbim tüm ümmet adına Öncelikle bu duanızı katında makbul dualar arasına kalsın inşallah Allah razı olsun diyoruz katılmanız için Ve bu güzel insanların gönüllerini rahatlatan doğanızdan dolayı saygılar sunuruz efendim Allah razı olsun başka eklemek istediğiniz bir konu var mıydı efendim acaba Amin cümlenizden razı, Allah cümlemizden razı olsun sizden de bilhassa razı olsun ve programınızın maneviyatını artıtsın diyeceğim Allah teala e, sayısız i̇nşallah. güzelliklere vesile olsun inşallah, i̇nşallah. Allah imanet olsun hayırlı geceler Allah razı olsun size de hayırlı geceler dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtulur üzeriniz olsun ümmetle beraber hepinizin evet aynen öyle yani Aslında aradığımız huzur adına, rahmet adına, merhamet adına aradığımız her şey aşk elçesi Efendimiz'in hayatında saklı demiyorum. Çünkü saklı olan bir şeyi bulmak gerekir. Ama saklı değil. Nasıl ki sabahları evinizden kalkarsınız, çıkarsınız dışarı. Güneş nasılsa hayatınızda Allah Resulü de işte o. Allah Resulü işte aynen o. Güneş. Apaçık ortada. Biz Perdelerimizi çekebilirsek ve başkalarının da perdelerini çekmelerine vesile olabilsek de odalarının içlerini bir görseler çok güzel olacak. Herkes o zaman evini odasını temizleyecek. Efendim buyurun. Alo. Buyurun efendim. Sesimiz gitmiyor galiba. Evet sevgili dostlar. Dediğimiz gibi biraz önce de sizlerle. Nasıl ki nasıl ki bir devlet memurunun nasıl ki bir devlet memurunun bir düğmesine siz bir zarar verirseniz, nasıl ki siz onun bir düğmesine müdahale ederseniz, nasıl ki görevliye hakaret ederseniz, görevlinin mensup olduğu devlet sizin peşinize düşüp bunun kıssasına, cezasını vermeye kalk kalkarsa, Allahu Teala da yarattı kullarına zarar verenlerin bu zararlarına ödeyecektir. Tabii ki biz Allah rızası için hakkımızı helal ettikten sonra bir de bakacağız Rabbimiz affedecek mi bize yaptığından dolayı? Çünkü biz onun hepimiz onun hepimiz bin sahibi o çünkü. Anıtırlar bir kıssa vardır. Kıssa olarak çok tatlı bir şey aslında. Nasıl bir şey? Bir alim saçları dökük yolda giderken birisi Dalga geçmek için bir fasık, birisi dalga geçmek için, alay etmek için yanındaki bazı ayak takımlarıyla beraber onun gelir başına vurur değerli dinleyiciler. Alay ederler, kel diye. Onlar gülerlerken o alemin sesini çıkarmaz, sadece döner, bir bakış atar o kafasına vuran kişiye. Tevafuk, baktığı anda o adam titri tir, tir titrelerek tak diye yere düşer. O gülmekte olan kişiler bir anda lal kesilirler ve hadamen alimin üzerine yüklenirler. Ne yaptın diye müdahaleye kalkarlar. Ne yaptın sen ona? Ben bir şey yapmadım der. Ama kelin sahibi müsaade razı olmadı der. Ben bir şey demedim ama kelin sahibi razı olmadı der. Zulme uğrayanlar için de böyle. Yani siz helallik ederek Allah'a olan İtaatinizden Allah'la olan bağlantınızdan dolayı hakkınızı helal ederek bir büyüklük gösterirsiniz. Rabbinizin rahmetine daha da yakın olabilmek adına ama sizin sahibiniz razı olacak mı bir bakalım acep değil mi? Evet sevgili dostlar, öğrencisiniz, dersi sabote ettiniz, öğretmenlerinizin şevkini kırdınız, arkadaşlarınızın motivasyonunu düşürdünüz, onları kötü alışkanlıklara yönlendirdiniz. Hayat çizgilerini değiştirdiniz Annenizin babanızın Emeğini boşa çıkardınız Kardeşlerinize ve küçüklerinize kötü örnek oldunuz Nasıl helalleşeceksiniz Esnafsınız Sattığınız mallar Verdiğiniz çek ve sinetler hep dökülüyor İkiye anlaşıp üçe satmaya Bahara anlaşıp kışa vermeye çalıştınız Ve işin kötüsü Buna alıştınız Malınızdan memnun olmayanların ahı Gökleri okşuyor artık Nasıl helalleşmeyi düşünüyorsunuz İşverensiniz. Ürettiğiniz ürünlerin kalitesi, çalıştırdığınız işçilerin hakları gibi çürük. Sırf tazminat hakkı doğmasın diye bir yıl bile çalışmadan gönderdiniz onları. Ya da onların ruhu bile duymadan her yıl gir çık yaptınız kağıt üzerinde. Sigortalarını yatırmadınız ve kar ettiğinizi düşündünüz. Alnınıza ecel terleri düştüğünde, azıra ile karşılaştığınızda ve kıyamet gününde nasıl helalleşmeyi düşünüyorsunuz? İşçisiniz. Yeteri kadar gayret etmediniz. İşveren haklarına riayet etmediniz. Onun zarara girmesi sizi hiç ilgilendirmedi. İş ahlakını zedelediniz. Çok çalışanları hep kınayarak toplam çalışma kalitesini etkilediniz. Aldığınız ücreti helal ettirmek aklınızın ucundan bile geçmedi. Nasıl zarar verirsem o kadar kardır diye düşündünüz. Ölüm kapıyı çaldı. ...ve artık geri dönüş yolu tıkandı. Nasıl helalleşmeyi düşünüyorsunuz? Gıda üreticisisiniz. Ürettiğiniz gıdalar kalitesizdi. Hastalık taşıyordu. Gramajlar hep bozuktu. Sağlığa zararlı katkı maddeleri... ...kanserojen boyalar... ...zararlı gübreler, ilaçlar, hormonlar... ...kullandınız. İnsanlarda nesiller boyu sürecek... ...kılıcı hastalıklara yol açtınız... Mağdurlarınız hastane kapılarında Perişan oldu Maddi manevi servetleri heba olup gitti Onların ahı sizi arıyor Nasıl kaçacaksınız Musalladaki helallik Sizi kurtaracak mı Baba ya da annesiniz Eşinize çocuklarınıza Ailenize akrabalarınıza Komşularınıza iyi ve örnek Bir insan olmadınız Ahlak veremediniz Hep köşe dönmeye çalıştınız Kötü örnek oldunuz Silah-i rahimi Akrabalar arasındaki sevgiyi, muhabbeti, dedikodularla, çekememezlikle, kaprislerinizle bozdunuz. Çocuklarınıza şefkat, helal kazanç, çalışkanlık, okumak, iyi bir insan ve Müslüman olmak duygusunu aşılamadınız. Hatta bu duyguları ciddiye bile almadınız. Yetiştirdiğiniz çocuk cemiyete zararlı bir insan haline geldi. Kötü alışkanlıkları da var ve yakanıza yapıştı. Nasıl helalleşeceksiniz? Devlet adamısınız. Vatandaşsınız, hakimsiniz, emniyet mensubusunuz, gazetecisiniz, siyasetçi, belediye başkanı, müsteşar, bürokrat ya da müteahhitsiniz. Meslekleri çoğaltabiliriz sayabildiğimizce. Farz edin ki fırıncı, ayakkabıcı, eczacı, hekim, cerrah, mühendis, mimar veya kasapsınız. Biliyorsunuz ki yanlış işler yapıyorsunuz. Bile bile devam etmeyi hala düşünüyor musunuz? Son nefese kadar böyle devam ederseniz nasıl helalleşmeyi düşünüyorsunuz? Acaba helalleşmeye fırsatınız olacak mı? Ya Allah'ın sizin için o kişiden helallik almasına sebep olabilecek kadar Allah'la aranızı düzeltmediyseniz? O zaman ne durumdaysanız gel diyeceğiz. Ne olursanız olun gel diyeceğiz. Evet sevgili dostlar. Bu yarılarımızda, bu sohbetimizi burada bitirirken, bizlere www.ozelfm.net adresinden, posta, fax ve mektup adreslerimizden, mail ve SMS hatlarımızdan ulaşabileceğiniz gibi, www. atnanisensoy.com.tr.tc web sistemimizden ulaşabilirsiniz. Şu ana kadar Özel FM'de yapmış olduğum bütün sohbetleri oradan dinleyebilirsiniz. Yine bununla beraber, yine bununla beraber, şu ana kadar radyo yaptığımız sohbetleri, Turanlara dijitalden dünyanın her yerinden ücretsiz temin edebilirsiniz. Fatih Karagün'ün karşısında. Hayır namına yapabileceğimiz ne adım varsa gücümüz yettiğince bu yoldayız. Allah'a emanet olunuz. Dualarınızda bir an bile yer alabilmek şu dünya hayatına kavuşabileceğimiz en güzel nimettir. Madem kul hakkından bahsettik eğer zerre kadar sizi incittiysek hangi inançta olursanız olun gerek itni. It Yahudi Christen, via inanssers. Hépinze, varsa, haken is heerlijk. Losun, inshallah, ziet de hakkınızı helal edin diyor. Pazar, groetjes. Mevrouw. Allah, hemenatul. Dier. Mevrouw. Assalamu alaikum, rahmatullah, wa barakatuh. <gülüyor>